Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla El-Kari'atü mel El-Kari'at ah. el ah. O dehşetiyle çarpıcı felaket, kıyamet Nedir o çarpıcı felaket? Ve mel ah. O çarpacak olan felaketin ne olduğunu sana ne bildirdi? O gün insanlar çırpınıp yayılan kelebekler gibi olacak. Dağlarda atılmış renkli yün gibi olur. Artık kimin tartıları sevapları ağır gelirse işte o hoşnut olacağı bir yaşayış içindedir <gülüyor> Fakat kimin de tartıları hafif gelirse artık onun anası sığınacağı yer haviyedir onun kucağına düşecek <gülüyor> Ey Resulüm o haviyenin ne olduğunu sana ne bildirdi <gülüyor> O pek kızışmış bir ateştir